Perişan FM Perişan FM Türkiye Radyo'nu Perişan Efem Perişan Efem Ramazan Özel programını iftiharla sunar Perişan, Perişan Efem Radyoda Türk Sineması Ramazan Özel Hikayemiz 1900 yılların İstanbul'unda Boğaz'a hazır bir konakta geçmektedir İyi ile kötünün çatıştığı bu hikayede kötü adam olan Taci bir paşa yavridir ve dönemin en güçlü paşalarından çiftasıki Paşa'nın kızın Nalan'la evlenerek paşayı kendi kontrolü idari güdümü mahiyetini almış adeta elinde oynatmaktadır. Bu arada çiftasıki Paşa ismi nereden geliyor diye çeşitli sorular oluyor. Hemen arz edelim efendim. Efendim çiftasıki Paşa'nın muhterem babaları Fıstıkçı Şahap efendi edebiyat muallimiydi ve alfabedeki sert güçsüz harfler olan Ç, F, T, H, S ve K harflerini Öğrencilerinin akıllarında kolay tutmaları için bu harflerden oluşan çiftasıki kelimesini çok kullanırmış. İşte çiftasıki sekiyi kullana kullana bir gün erkek çocuğu olunca çocuğuna bu ismi vermiştir. <gülüyor> çiftasıki seki paşanın babasının adıysa dikkat ettiyseniz fıstıkçı Şahap Efendi'dir. O da sert güçsüzlerin diğer harfleri olan F, S, T, K, Ç, Ş, H ve P harflerinden oluşmaktadır. <gülüyor> evet bu dil bülsüzlerine verdiğimiz engin muallumattan sonra hikayemize dönersek... Hikayemizin kötü gaddar haytsiz, onursuz karakter olan Taci Efendi kötülüğünün yanında her fırsatı kendi leh çıkarı hanesine çevirmeyi pekala bilmektedir ve bu seferde içinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayını fırsat bilerek toptan gıda işi yapmaya karar verir ve bu planını para koparaca çifte saki paşaya açar Evet Ramazan ayını fırsat bilerek toptan gıda işine girmeye karar verdim en iyisi bu planı parasını koparacağım çifte paşaya açayım Hacı damadım, ne o kendi kendine ne gevezeliyorsun? <gülüyor> Sesli düşünüyordum paşa babacığım. Hmm. E şey diyordum, hazır Ramazan gelmişken Ramazanı fırsat bilip toptan gıda işine gireyim diyorum. Ne dersiniz paşa babacığım? Toptan gıda işine? Evet paşa babacığım toptan gıda. Hatta dükkanın ismini de buldum. Köksal Toptan Gıda Şirketi. <gülüyor> Nasıl paşa babacığım? Aferin. Bu kreatif ve girişimci ruhun takdire şayan doğrusu. Erisi ise şu. Bu işi yapabileceğin konusunda şüphelerin var tacı. Rica ederim paşa babacığım. Bugüne kadar hangi işin üstesinden gelemediğimi gördünüz ki? Hiçbirinin. Girdiğin bütün işleri batırdın. Bunu bilmeyen yok Taci. E, e, i̇ş hayatında bu tür kazalar oluyor paşa babacığım. Ailemizden birinin disk alması gerekiyordu. O diski de ben aldım. Disk değil a benim Türkçe katili damadım. Risk o risk. Allah Allah. Ben de cümlelerimde niye anlatım bozukluğu var diye merak ediyordum paşa babacığım. <gülüyor> demek ki risk yerine disk kullanmışım. Ee, e uzun lafın lafı güzafı bu toptan gıda işi öyle batılacak bir iş değil efendim. Pazarı hazır paşa babacığım. Kanaati acizhanımca arzı talep dengesini nominal düzeye çekip malların ikame idareyi masalat düzey yahnın secereyi bakiyesiyle spesifik düzeyde kerenni müteammülü bil hakika mütenaniye eyledik mi gayri safi milli hasıla marjinal verimlilik tenesümüyle ankastrı olarak fizibilite olacaktır paşa babacığım. Vallahi ne yalan diyeyim. Ne dediğini anlamadım ama söylediklerine bakılırsa bu meseleye ciddiyetli bir kararı gayeyi vakar samimiyetle ve hakimi mutlakiyetle epey selahiyetli görünüyorsun damadım taciz. <gülüyor> Takdirleriniz ve tefekçüğünüz karşısında ne kadar müteşekkir oldum anlatamam paşa babacığım. Şey esas konu şu ki bu iş için biraz nakite ihtiyacım var paşa babacığım. Nakit vereceksin değil mi? Tamam. Al sana vakit, tepe tepe kullan! <gülüyor> vakit mi? <gülüyor> Yanlış anladınız paşa babacığım, vakit değil, nakit nakit! Tamam işte vakit, e biliyorsun vakit nakittir! <gülüyor> Nasıl espri dağma? Harikasınız paşa babacığım! <gülüyor> Yani yaptığınız bu nükte ilerideki nesillere mizah konusunda ışık tutacak paşa babacığım. Eee ne vakit vereceğin nakit? Aman vereceğim yeter ki sen iş hayatında başarılı ol. Unutma ki başarının efendisi olmak için çalışmanın kölesi olmak lazım. Bu sözümüzü hayatımın en önemli hedefi gayeye düstur edineceğim paşa babacığım. Evet. Toptan gıda işin gerekli sermayeyi almak konusunda çiftasıki paşayı ikna eden Taci Efendi parayı alır... Ve toptancı dükkanını kurma girişimine bir an önce başlamıştır. Peki bundan sonra ne olacaktır? Dükkan iş yapacak mı? Taci veresiye verecek mi? Talat öresiye sevecek mi? Hepsi gelecek bölümde. Devamı gelecek bölümde.